Desteği için açık radyo dinleyicisi Nimet Yalçın Kayaya teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.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 Evet Cem Karaca'nın Birleşmiş Milletler gibi bir de topluluğu var Okuyorum Piyano Leon Sulam Elektro gitar Ali Erdoğan Kontrubas Süheyl Fırat Ve Davul Gabi Politi. Evet Cem Karaca ilkin sizlere bir sörf çalıyor Surf biliyorsunuz değil mi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 En tanınmış parçası If I Had a Hammer If I had a hammer a hammer hammer I've the hammer of danger, the I hammer of warning, the hammer of love between brothers and sisters oh, oh, all over this land. Oh, oh, oh, oh! oh. I had a bell. Now it's ringing in the morning and ringing in the evening. Now all over this land, I ring it out of danger. I'm ringing out a warning, ringing out a love between the brothers and the sisters, all over this land, land, land, land, land. Oh, oh, oh, oh, song, I sing it in the morning, I sing it in the evening, now nah, all over this land, I sing it out, danger.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 power of merhaba 95.0 açık radyoda babilden sonra programın dinliyorsunuz ben Erjument Gürçay radyo günlerinden 1964 yılından bir radyo kaydıyla bugün programa başladım Cem Karaca bir Lee Hays Pete Seeger bestesini seslendirdi. If I Had A Hammer. Bugün Cem Karaca'nın aramızdan ayrılışının 17. yıl dönümü. Cem Karaca 8 Şubat 2004'te 59 yaşında hayata veda etmişti. Az önce Erdem Buri'nin anonsunu dinledik. Erdem Buri, Suat Derviş'in yeğeni. 1950'li 60'lı yılların İstanbul sanat çevrelerini yakından tanıdığı ünlü bir caz müziği programcısıydı. Ve belki de daha önemlisi Tülay German'la 1962'de başlayıp 1993 yılında ölümüne kadar süren ve bugün bile imrenilerek anlatılan bir aşk hikayesinin kahramanlarındandı. Tülay German bugün 86 yaşında ve ömrü uzun olsun. Cem Karaca 1945 yılında Bakırköy'de çok kültürlü, tiyatrocu, sanatçı bir ailede dünyaya gelir. Babası Mehmet Karaca bir Azeri, annesi Toto Karaca da bir Ermenidir. Mehmet ve Toto Karaca ikinci büyük savaşın ayak seslerinin Avrupa'da duyulduğu günlerde 1939 yılında tanışır ve evlenirler. Cem Karaca, savaşın bittiği günlerde 1945'te dünyaya gelir. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenir, 15 yaşında gitarı eline alır. Bakırköy'de, sosyal kulüpte, her fırsatta onu sahneye çağırırlar ve o da her seferinde Elvis Presley şarkıları söyler sahnede. Robert Kolej'de okuduğu yıllarda önce dinamikler grubunu ve ardından da Panterler grubunu kurar. 1960'lı yılların Avrupa'daki özgürlükçü rüzgarı buralara kadar gelir. Avrupa'da savaş karşıtı gençlik hareketleri güçlenmeye, rengarenk giysileriyle ve tüketim toplumunu reddeden yaşam tarzlarıyla hipiler alanları doldurmaya başlar. Diğer tarafta feminist hareket güçlenmeye ve üniversitelerde 1968 hareketi giderek varlığını hissettirmeye başlar. Müzik 1960'ların en güçlü mücadele aracıdır. İşte batıda Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Chaplin, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jim Hendrix gibi grup ve müzisyenler, fırtına gibi eserler. Bu esinti Türkiye'ye de ulaşır ve bazı müzisyenler toplumsal meselelere de vurgu yapan şarkılarla gündeme gelirler. Örneğin Ulay Germán, 1964 yılında yayınlanan "Burçak Tarlası" albümüyle adını duyurmaya başlar. Önceleri Bat'tan gelen rock and roll şarkıları tekrarlanırken daha sonraları bu şarkılara Türkçe sözler yazılmaya başlanır. Cem Karaca ve arkadaşları da o yıllarda rock and roll şarkıları söylerler. Dinamitler grubu ile ilk konserlerini Şişli Site Sineması'nda verirler İşte çeşitli kulüplerde sahne alırlar. Cem Karaca 1965 yılında Antakya'da askerlik yaptığı günlerde bağlamayla ve türkülerle tanışır ve o güne kadar izlediği yolun aslında Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olduğunu kavrar. Ve askerlik dönüşü, Şubat 1967'de Ataşlar grubu ile yolları kesişir. Cem Karacov günleri şöyle anlatıyordu. Askerde türküyle tanıştım. Çünkü türkü benim e, İstanbul olan özlemini yansıtan, birebir yansıtan bir hadiseydi. E, ne bir e, Frank Sinatra baladı ne bir efendim Fransız şansonu, ...ne de bir rock roll parçası benim o andaki özlemi yansıtmaya elverişi değildi. Ben e, Türküler vasıtasıyla e, bura insanın yani bu coğrafyaya ayak basan insanın... ...özleme biçiminin müziğe yansımasını keşfettim. E, ve döndükten sonra da e, Karaca Apaçları oluştu. O da enteresandır. Ben bugün İstanbul Tiyatrosu'nun Erhambra Sineması'nda ki. Bugünkü foyer içinde e, otururken bir arkadaş geldi. Ondan işte merhaba merhaba konuşurken böyle fuayede. Onun e, Apaçlar grubunun başcısı Ahmet Tuzcuoğlu olduğunu, Tuzcuoğlu olduğunu öğrendim. E, o bana müzikten bahsetti. Ben de ona müzikten bahsettim ve e, sonra aldı beni götürdü Mehmet Soyarslan. Yalçın Kayatlımay ve Timur Filgişi Timur Finciş uçalıyor. Ahmet Tuzcuoğlu bas çalıyor. Mehmet Soyarslan gitar çalıyor. Yalçın Kayatlımay gitar çalıyor. Oturup bir sohbet sonrasında birleşmeye karar verdiler. Cem Karaca ve Apaçlar o günlerin ünlü gece kulübü Galatasaray'daki Karavan Pavyon'da çalmaya başlar. Aynı yerde Erol Büyükburç ve Erkin Koray gibi o günlerin diğer ünlü müzisyen ve grupları da sahne alırlar. Cem Karaca ve Apaçlar kuruluşundan hemen iki ay sonra 1967 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına girmeye karar verir. Yarışmaya katılan gruplardan istenen halk türkülerinin batı müziği formları içerisinde yorumlanmasıdır. Yani artık batı müziği formlarına bağlama, kemençe gibi geleneksel halk sazları da girmeye başlar. O günleri Mehmet Soyaslan şöyle anlatıyordu. İlk edep altın, altın mikrofondu ve altın mikrofon 67'ye hazırlanıyorduk. Ee, iki parçayla girmeye karar verdik. Birisi apaçların sunacağı bir parça olacaktı. Diğeri ise Cem Karaca ve apaçların sunacağı bir şarkılı parça olacaktı. Şarkılı parça Emrah diyor. Ee, i̇nstrümantal parçada Anadolu oyun, ha oyun Havası diye bir Anadolu Oyun Havalarının iki tanesinin birleşmesinden oluşmuş bir instrümantal düzenleme yaptık. Onunla çıktık. Ee, çok enteresan bir yarışma oldu aslında. Bütün e, bu parçalar üzerinde yoğun çalışmamıza rağmen biz kendi performansımızdan memnun değildik. Çünkü istediğimiz müzikaliteye erişmiş hissetmiyorduk kendimizi. Ama ona rağmen sahnede halkla olan ilişkiyi çok güzel tuttuk. Ve halkın oylarıyla e, ve küçük bir puan farkıyla birinciliği kaçırıp ikinci oldu. 1967 Altın Mikrofon yarışmasında yorumladıkları Emrah ile ikinciliği alsalarda şarkı 45'lik plak olarak yayınlanınca grubun ünü bir anda tüm ülkeye yayılır. E, popüler bir grup olur Cem Karaca ve Apaçlar. Bunu Anadolu turneleri izler, i̇şte her konserleri gittikleri yerlerde yoğun bir ilgiyle karşılanır. Şimdi 1967 tarihli altın mikrofon yarışması kaydında Cem Karaca ve Apaçları dinliyoruz. Emrah. Sabahtan uğradım Ben bir fidanım. Anadolu turnelerini 1968'de Almanya turnesi izler. İşte Orhan Gencebay gibi birçok ismin yer aldığı grup Almanya'nın çeşitli kentlerinde konserler verir. Turnenin organizatörü bu arada ortadan kaybolur. Paralarını alamazlar. Cem Karaca ve Apaçlar altı günlük bir konser için gittikleri Almanya'da altı ay kalırlar. Burada konser vermeye devam ederler. Televizyon programlarına konuk olurlar ve Almanya'da 1964 yılında kurulan Yavuz Asucal'ın türkü olan firmasıyla ilk plak kayıtlarını yaparlar. Bu plakta yer alan Mehmet Soyaslan Bestesi resimdeki gözyaşları ile büyük sükse yaparlar. Benim de en çok beğendiğim Cem Karaca şarkısıdır bu şarkı. Bu şarkıyı Cem Karaca 1997 yılında roman filmi için yeniden yorumlamıştı. Şimdi bu şarkıyı 1968 tarihli Türküler plak kaydından dinliyoruz. Apaşlar ve Ferdi Klein Orkestrası bu şarkıda Karaca'ya eşlik ediyor. Sen yararsın Bak o zaman resmim. Güllerden bir teselliyararsın. Bak o zaman resmime gerakan o yaşları. Cem Karaca ve Apaçlar Almanya'da geçen altı ayın sonunda Türkiye'ye döner. İşte az önce batı müziği formlarına bağlama, Kemençe gibi geleneksel halk sazları da girmeye başlamıştı demiştim. Şimdi buna bir örnek dinletmek istiyorum. Bir Neşet Ertaş türküsünde Cem Karaca'yı dinleyeceğiz. 1970 tarihli bu kayıtta Cem Karaca'ya Ferdi Klein Orkestrası eşlik ediyor. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim buldum Gül gibi sararıp soldum 1971 askeri darbesine götüren politik ortam yavaş yavaş kendini hissettiriyordu ve Cem Karaca Anadolu pop kalıplarıyla toplumsal sorunları da içeren şarkılar yapmaya başlamıştı. nevet Soyastan grubun politik bir çizgiye evrilmesini istemiyordu ve Cem Karaca ile yollarını ayırdı. Cem Karaca, apaçların gitaristi Seyhan Karabay ile Kardeşler Grubu'nu kurdu. Şimdi 1969 tarihli bir radyo kaydında Cem Karaca ve Kardeşler Grubu'nu dinleyeceğiz. Zeyno. Şimdi gençlerden kurulu bir orkestra gelecek. Yıllardır adını duymaktayız bu orkestranın. Alkışlarınız ve Cem Karaca Kardeşler. gelar serger kardeş Sevdirmediler. zeyno güzel zeyno nazlı zeyno da tö günah için baş vermek gerek oysa fakirin bir Mehmet zeyno zey Cem Karaca kendisine Bay oldu, ünvanını da getiren Dadaloğlu 45'liğini 1970 yılında yayınladı. Bu 45'likte büyük bir beğeni topladı. Şimdi bu şarkıyı plak kaydından dinletmek istiyorum. Dadaloğlu Dadaloğlu <Gülüyor> eller bizimdi Arabatları yakı bır oğluni hakkımızda devlet etmiş fermamu hakkımızda devlet etmiş fermamu Ferman Hey. Dada oğlum bir gün kavga kurulur Dada oğlum bir gün kavga kurulur öder Tüfek davulum bazları kurulur Nice koç yiğitler yarar sevgilim Nice koç yiğitler yarar sevgilim Ölen ölür kalan 1971 yılında Cem Karaca ve kardeşler Konsekçin Almanya'ya gider ve o sırada 1971 askeri darbesi olur. Bir süre Almanya'da kalırlar ve ardından Türkiye'ye dönerler. 1972'de Cem Karaca Moğollar grubu ile birlikte çalışmaya başlar. Aynı yıl Hey Dergisi. Cem Karaca'yı en iyi erkek solist ve Moğolları da en iyi müzik grubu ilan eder. Cem Karaca ve Moğollardan dinleyeceğimiz bir şarkı var sırada. Denizüstü Köpürür. <gülüyor>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 on hey Müzik Darbe döneminin baskısına rağmen Cem Karaca cesur şarkılar yapmaya devam eder. Cahit Kay müzik yaşamını Fransa'da sürdürmeye karar verince Cem Karaca ile Moğolların yolları ayrılır. Cem Karaca, Taner Öngür ile birlikte dervişan grubunu kurar ve tamirci çırağı, parka, ihtarname, kavga, beni siz delirttiniz, maden ocağı gibi en radikal şarkılarını da bu dönemde yapar. 10.000-20.000 bin, bin kişilik konserlerde sahnede fırtına gibi eser Karaca ve Dervişan. E, tabii bu ilgiye karşılık, karşıt görüşlü gruplarında tepkisini çekmeye başlarlar. İşte Urfa'da sopalarla, zincirlerle saldırıya uğrarlar. Konserin yapıldığı sinemaya ateş açılır ve yolda pusu kurulduğu haberini alırlar ama sağ salim bir biçimde İstanbul'a dönerler. Şimdi 1974 tarihli bir kayıt. Cem Karaca Dervişan'ı dinliyoruz. Beyaz Atlı. Suvarisi yorulmuş Olaydı Beyaz atlı Şimdi geçti Buradan Buradan Buradan Buradan Bu gönül o Gönülü sevmez Olaydı Beyaz atlı Geçtik buradan, buradan. 1970'li yılların son çeyreğini çok iyi anımsıyorum. Ekonomik kriz, tüp, benzin ve yağ kuyruklarıyla Mahallemize de gelmişti ve Cem Karaca bizlerin gerçek sorunlarını anlatan şarkılar yapıyordu. Yoksulluk kader olamaz diyordu şarkılarında. Alanlarda Ecebit fırtınası esiyordu. İşte siyasi cinayetlerde her geçen gün biraz daha artıyor. Türkiye 12 Eylül darbesine doğru hızla yol alıyordu. 1977'de Cem Karaca Serper Öztürk'ün Bertolt Brecht'in bir oyunu için Ankara Sanat Tiyatrosu'na yazdığı 1 Mayıs Marşı'nı çok güçlü bir yorumla 45'lik plak olarak yayınlar. İşte 45'liğin diğer yüzünde de Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini şarkısı yer alır. Şimdi bu 45'liğin a yüzünde yer alan 1 Mayıs Marşı'nı dinliyoruz. Her insanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. yolunda ilerleyen halkın bayramı. Ulusların gürleyen sesi geri sarsıyor. Ulusların gürleyen sesi geri sarsıyor. Halkların. Nasırlığı umrul, gibi patlıyor. Alkarın patlıyor. dalgası dünyamızı kaplıyor. Evrimin dalgası. 1977'nin Aralık ayında 1 Mayıs Marşı'nın yer aldığı bu plak için dava açılır ve piyasadan toplatılır plak. Bu, Dervişan'ın son plağı olur, Cem Karaca'nın Dervişan'la da yolları ayrılır. Cem Karaca'nın son grubu olan, adını Edirne ve Ardahan'dan alan Edirdahan kurulur. 1978 yılında bu grupla bir kapıcı kızın hikayesini anlatan rock opera albümü Safinazı yayınlar Cem Karaca. Aslında Cem Karaca hemen her şarkısında sadece şarkı yapmıyor, o şarkıyı bir senaryo gibi kurgulayıp sahnede de teatral biçimde seyircisine ulaştırıyordu. Tıpkı annesi Toto Karaca gibi sahneyi tek başına doldurabiliyordu. Yani konserleri aynı zamanda teatral bir şölene dönüşüyordu. 1979 yılı Türkiye için daha zor yıllar olur. İşte Cem Karaca yurtdışına çıkar ve uzun yıllar Almanya'da yaşar. 12 Eylül darbesiyle birlikte birçok solcu aydın gibi o da yurda dön çağrısına uymaz ve Almanya'da yapılan bir 1 Mayıs etkinliğindeki sözlerinden dolayı Komünizm propagandası yapmak suçuyla yargılanır. 1983 yılında Yılmaz Güney ile birlikte vatandaşlıktan çıkarılır. Almanya'da kaldığı sürgün yıllarında Türkiye'li işçilerle dayanışma içerisinde olur. Müzik çalışmalarına devam eder. 1983 seçimleri sonrası yüzeysel de olsa Türkiye'de bir yumuşama dönemi yaşanır ve Turgut Özal ile Almanya'da buluşur ve yargılanmayı da göz alarak ülkeye dönmeye karar verir. İşte havalarında Timur Selçuk Zülfü Livaneli Muzat Gezen gibi çok az sayıda arkadaş onu karşılar. Bu dönüş üzerine çok şey söylendi. İşte dönek olmakla suçlandı, medyadaki bazı kalemler içinde bulunmaz bir fırsattı ve bu fırsatı da sonuna kadar kullandılar. Vatan ne olduğunu birçok mülteci arkadaşımdan dinlemiştim. Yani yaşayan bilir diyeyim. Cem Karaca döner ama yakın dostlarının da söylediği gibi eski şarkılarına her zaman sahip çıkar. Dünya görüşünden hiç vazgeçmez. Dönüşünde onu bambaşka bir kuşak bekliyordu. Dönüşü sonrası ilk konseri olan Gülhane Parkı konserini anımsıyorum. Biz de Kumkapı'dan arkadaşlarla konsere gitmiştik. Tıka basa doluydu sahnenin önü ve arkası konserde eski de yeni şarkılarını seslendirmişti Cem Karaca. 1990'da Uğur Gidikmen ve Cahit Berkay ile birlikte yine Efendiler albümünü yapar. 1992'de zamanın ruhunu yakalayan liberalizme dikkati çeken "Nerede Kalmıştık" ve 1990'da da kötü gidişe işaret eden bindik bir alameti albümlerini yapar. Bu son albüm olur. Benim için Cem Karaca, Anadolu pop ve Türk rock müziğini saf dik duruşlu şarkılarıyla, güçlü inatçı sesiyle besleyen isimdi. 35 yıla yaklaşan müzik kariyerinde sahnelerin büyük miting alanlarının nevi şahsına münhasır beyaz atlısıydı Kaç nesil onun şarkılarıyla öğrendik hayatın gerçeklerini, 1970-1980 yıllarının toplumsal hareketlerini şarkılarıyla belgeledi bir anlamda da. 8 Şubat 2004'te henüz 59 yaşında solunum ve kalp yetmezliği sonucu hayata veda etti Cem Karaca. Onun ölümüyle Türk rock müziğinde bir dönemde kapandı. Ben de ki cenazesindeydim. İşte her görüşten çok kalabalık bir grup insan bugün oradaydı. Yani ölümüyle çok farklı siyasetten, dünya görüşünden insanı bir araya getirmeyi başarmıştı Cem Karaca. Babilen Sonra'nın bugün de sonuna geldik. Programı Cem Karaca'nın 1999'da yayınlanan son albümüne adını veren ve her dem Tazeliğini Koruyan şarkısıyla kapatıyorum programı. Bindik bir alamete Gideos kıyamete diyecek bu şarkıda Cem Karaca. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da yeniden buluşmayı e, diliyorum. Rahmetli babam derdi ki bir insan, onu hatırlayan son insan öldüğünde gerçekten ölür. Daha kim bilir kaç kuşak Cem Karaca şarkılarını, e, türkülerini söyleyecek e, nice yaşlara. Usta, esen kalın. Bir gün benim türküm söylenmezse, şarkım söylenmezse, işte o zaman, eyvallah. Gege gözgür amatör. Şimdi Yol dedi yol gibi ulaşmalı bir yere. İşden i̇şte baba dönelim. Geliyoruz yere. Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok. Dönüyorum, dönüyorum. yok? Sonunda bir çıkış yok ama ne? Bin dişli Bin genel, seçim seçim bakalım, seçin dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde vattuk bu akadat dahafer getir peçete valahi bir wir ben etmeli beni iktektir tekten Allah. Artık hakkın kötü ettir Eskiden adam gibi oturur meze yerdi. Şimdi meze yer gibi Oturup adam yiyoruz gari E o zaman siz buna müştaksınız lan Hep 3-5 tane başbakan oturur demişler Amanen Vallahi lazım biz cihan'a bedeliz Var bize şey yan bakan he Yılmış sen, seni bu işle? Vallahi ne olacak Öyleceği bir şey yok. Gelecek, gele, geleceğiz. Yani geleceğiz. ki? Yani bu esas küçük küçük küçük olacak. Bu yeni gelen Cumart, acaba küçükün tutar sana, Vallahi lazım. Ben neden? Ben biri onu söylerim. Kulak verin çocuğuna, Osmanlı'nın ipinin mesakına kuyuya. Bindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Bindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Hem de oynayıverin. Bindik bir alamete, gede yoz kıyamete.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nimet Yalçın Kayaya teşekkür ederiz.